Bireysel emeklilikte biriken paranın zekatını vermemiz gerekir mi diye ilave etmişler. Bireysel emeklilikte biriken para, kişinin istediği anda çıkıp alması mümkün olduğundan dolayı, istediği anda çıkıp alması mümkün olduğundan hı hı. dolayı, onu eğer diğer nisap miktarı malı varsa veya orada biriken para nisap miktarına ulaşmış ise, o vakitte onun zekatını vermesi gerekir. Niye? Çünkü istediği anda onu alabiliyor. Ama istediği anda çıkamasa, ona deseler ki 10 sene diyelim çıkamıyorsun. Buraya kayıt olduğunda çıkamıyorsun. Sadece ödeyeceksin desene. E, o zaman o mal daha tam bir mülkiyetle kendisine geçmemiş olduğundan dolayı onun zekatını ödemesi gerekmez. Ama benim bildiğim kadarıyla bireksel emeklilikte müracaat ettiğinizde, vazgeçtiğinizde ne yapıyor? Size devlet iade ediyor. Onun için... Ee, bu paraya birikmiş olan nisap miktarı malı varsa ona ilave edilerek hı hı. yok kendisi nisap miktarı ulaşmış ise onun zekatının verilmesi gerekir.